Yüz eser. Ve de Korkut hikayeleri. Kuru kuru çaylara suçu saldım, karadonlu dervişlere adak verdim. Yanıma dönüp baktığımda komşuma iyi baktım, aş yedirdim, yalıncak görsem donattım. Dilekle bir oğlu güç ile buldum. Oğul, oğul, ay oğul, ortacım oğul, karşı yatan karadağımın yükseği oğul. ...karalıca gözlerimin aydını ol. Merhaba sevgili dinleyenler. Programımıza sözlü edebiyatımızın en önemli eserlerinden... ...Dede Korkut hikayelerinden bir soylamayla başladık. Türklerin, örf ve adetlerinin, kahramanlıklarının... ...Türk hayatının destansı bir ifadeyle anlatıldığı... ...kökleri çok derin olan... Sözlü edebiyat geleneğinin ürünüdür Dede Korkut Destanları. Öteki Türk ülkeleri gibi Anadolu da bir destanlar ülkesi, efsaneler diyarıdır. Anadolu insanı Orta Asya'dan, Horasan illerinden, Altaylardan getirdiği sözlü destanlarını, efsanelerini, masallarını dilden dile, gönülden gönüle aktararak günümüze kadar ulaştırmasını bilmiştir. Bütün bu sözlü hazine daha nice nesillerin dilinde ve gönüllerinde asırlarca yaşayacaktır. Bütün Türk edebiyatını terazinin bir gözüne, Dede Korkut'u öbür gözüne koysanız yine de Dede Korkut ağır basar. Çünkü bu hikayeler bize asıl Türk karakterini ve ahlaki değerlerini gösterir, der Fuat Köprülü. Hikayelerdeki kahramanların duygu düşünüş anlayış biçimlerinin çoğu kez bulunduğu coğrafyadaki diğer kültürleri etkilediğini, aynı zamanda anlatıldığı yöreye göre de az çok şekil değiştirmiş olarak karşımıza çıktığını görürüz. Örneğin, dede korkut hikayelerinin Azeri, Karakalpak, Kazak, Başkurt ve Özbek Türkleri arasında yaşayan örneklerinde bazı kahramanlarının adı da değişiktir. Eserin bilinen ilk yazma nüshası, Dresden Krallık Kütüphanesindedir. İkinci nüshası da, Vatikan Kütüphanesindedir. Kimi kaynaklara göre, 295 yıl yaşadığı rivayet edilen Dede Korkut, hikayelerde çoğu kez Dede Korkut, bazen Korkut Ata, bazen de Dedem Korkut, tek bir yerde de Dede Sultan ifadeleriyle anılır. Bazı kaynaklardaysa, Dede Korkut'un Oğuz Boyu'nun 10. hükümdarı Kayı İnalhan zamanında sahneye çıktığı hatta 14. hükümdar dönemine kadar yaşayıp bu hükümdarlara müşavirlik yaptığı yazılıdır. Kayı İnalhan'ın Müslümanlığı ilk kabul eden Türklerden olduğu da söylenir. Korkut Ata adlı bu şahsiyet bazı bilim adamlarına göre tek bir kişi bazı bilim adamlarınca da her dönemde farklı farklı kişiler olarak yaşayan Türk atası olmuştur. Sevgili dinleyenler, şimdi Dede Korkut hikayelerinden bir soylama örneği dinleyelim. Dedem Korkut söylemiş. Görelim ne söylemiş. Allah Allah demeyince işler düzelmez. Kadir Tanrı vermeyince er zenginleşmez. Ezelden yazılmamışsa kul başına kaza gelmez. ''Ecel vakti ermeyince kimse ölmez. Ölen adam dirilmez. Çıkan can geri gelmez. Bir yiğidin kara dağ yumrusun camalı olsa yığar toplar talep eyler, nasibinden fazlasını yiyemez. Gürüldeyip sular tasısa deniz dolmaz. Kibirlik eyleyeni tanrı sevmez. Gönlünü yüce tutan erde devlet olmaz.'' Türk destanlarında olduğu gibi Oğuz Kağan destanında da Ulu Türk veya ırkıl Atı olarak karşımıza kimi zaman Dede Korkut çıkar. Görülmektedir ki destanlarda Hakanların türlü müşküllerini danıştığı, öğüt diledikleri gün görmüş yaşlılar da var. Ak sakallı, ak değnekli, derin tecrübeli ve engin bilgili bu yaşlılar bilhassa genç Hakanlara yol ve iz gösteren hakim Türk ihtiyarlarındandır. Hikayelerde Dede Korkut, Oğuz'un zorlu düşmanlarını güçsüz bırakacak, kolaylıklar bulup ihtiyaç oldukça yol gösteren, akıl danışılan veli konumundadır. Velhasıl Oğuz'un tam bir bilicisi mevkiindedir. O zamanlar bilge ve bilgin bu kişilerin tecrübesiyle devlet idare edilirdi. Türkler arasında alim durumunda olan bu kişilere mukaddes insan gözüyle bakılırmış. Bu da Türklerin tecrübeye, ilme, değer ve kusiyet verdiklerinin bir tespitidir. Dede Korkut'un en önemli özelliği, yanından hiç ayırmadığı kolça kopuzu yani sazıdır. Dua ve alkışlarında söylediği soylamalarda sazı ona eşlik eder. Türk devlet yapısında, Hakanların yanında olduğu gibi, Türk kültüründe ve aile yapısında da her zaman gün görmüş, ihtiyarlamış bu gibi zatlar, her zaman saygı duyulan ve akıl danışılan kişiler konumundadır. Umarız ki gelecek nesillerde kültürün devamlılığı için bu anlayış devam eder. Dede Korkut destanlarında soylama adı verilen manzum bölümler, hece vezninin düzgün ölçülerine uymayan bir tür serbest nazma andırmaktadır. Yalnız bu parçalar duyguların yatağından taştığı, daha yüksek heyecanların ortaya çıktığı yerlerde görülmektedir. Bir başka deyişle, dua ve alkış olarak dile getirilen soylamalar... ...edebi bir tatla birer şiire dönüşmektedir. Hikayelerde bu anlatıları örnekleyen bir bölümü şimdi dinleyelim. Dedem Korkut söylemiş. Görelim ne söylemiş. Kız anadan görmeyince öğüt almaz. Oğul babadan görmeyince sofra çekmez. ''Oğul babanın yerine yetişenidir, iki gözünün biridir. Devletli oğul olsa ocağının korudur. Oğul da neylesin baba ölüp mal kalmasa, baba malından ne fayda başta devlet olmasa, devletsiz şerinden Allah saklasın hanım sizi.'' Deden Korkut geldi, kopuz çaldı, şadlık eyledi. Bir daha söyledi. Hak size kötülük getirmesin. Devletiniz devamlı olsun hanım hey deyip boy boyladı, soy soyladı. Dede Korkut oğlanın babasına söyledi. Görelim ne söyledi. Hey Dirse Han, beylik ver bu oğlana. Taht ver erdemlidir, boynu uzun büyük cins at ver bu oğlana, biner olsun hünerlidir. Altın başlı otağ ver bu oğlana, gölge olsun erdemlidir. Bu oğlan cenk etmiştir, bir boğa öldürmüştür senin oğlun, adı Boğaç olsun. Adını ben verdim, yaşını Allah versin. Bedeniyet şekli kendini yaşatacak insan tiplerini hususi olarak yetiştirmek mecburiyetindedir sevgili dinleyenler. İslamiyetin kabulünden önce geçerli insan modeli ise alp tipi idi. Oğuzlar bir kişinin alp olması yani topluma kabul edilmesi için muhakkak bir kahramanlık göstermesi gerektiği ilkesini koymuşlar. Yeni yetişen gencin yiğit, mert, sözünün eri, savaşçı, erdemli ve atasına saygılı olması... ...hanını, beyni tanıması beklenir. İslami inanışa geçişten sonra... ...alp tipi ve Dede Korkut modellerinin yerine... ...veli tipi anlayışı hakim olmuştur. Bugün bunların yerini kültürlü, bilgili insan olan... ...aydın tipi almıştır. Dede Korkut hikayelerinde ve destan kültürünün yaşandığı dönemde... ...ortaya konan değerlerden biri de ağaç sevgisidir. Mitolojik dönem Türk düşüncesinde ağaca verilen vasıflar... Esas itibarıyla gök Tanrı'nın sıfatları olarak görülmüş. Bu yüzden medeniyetin beşiği bilinen ağaç ve medeniliğin şartlarından sayılan ağaç sevgisi, Türk kültüründe aynı zamanda İslami inanışta bir aşk, bir gönül ürperişi derecesine varır. Hikaye ve destanlarda bu duygu sıkça işlenir. Bre kafirler, aman verin aman, Tanrı'nın birliğine yoktur güman. ''Bırakın beni bu ulu ağaçla söyleşeyim.'' dedi. Çağırıp ağaca söyledi. Görelim hanım ne söyledi. ''Ağaç, ağaç dersem sana ağırlanma ağaç.'' ''Mekke ile Medine'nin kapusu ağaç.'' ''Musa Kelim'in asası ağaç.'' ''Büyük büyük suların köprüsü ağaç.'' Şahı Merdan Ali'nin düldülünün eğeri ağaç. Şah Hasanla Hüseyin'in beşiği ağaç. Hikayelerde dinlediğiniz gibi şamanizmle karışmış gök tanrı inancını İslami mübareklerle birleştirme yoluna gidilmiş. Geçmişteki kültürel değerlerin bir takım değişikliklere uğrayarak hayata yansıdığını görürüz. Örneğin, Türk destan döneminde ağaç, alelade bir şey değil, mübarek, kutlu bir değerdir. Bu yüzden, sana ağaç dersem arlanma düşüncesi buradan gelmektedir. İnanışa göre ağaç, hem hanı hem de Tanrı'nın yüceliğini sembolize eder. Bu sebeple, Türk düşüncesinde her evin, her ailenin, her boyun bir ağacı vardır... Ve her yeni doğan çocuk için bir ağaç dikme geleneği sürermiş. Çünkü inanca göre, Tanrı'nın ululuğunu, tecellisini gösteren ağacın varlığı ile o ilde, o evde bolluk ve bereket, iyilik ve güzellik var demektir. Aynı zamanda o ev, emin yerdir. Sığınılacak, misafir olunacak yerdir. Çünkü orada Tanrı'nın ululuğunun sembolü vardır. Tanrı'nın olduğu yerde de kötülük olmaz düşüncesi hakim ola gelmiştir. Ağaç, Hanı dolayısıyla devleti de sembolize ettiği için orada gök tanrının hükümlerinin geçerli olduğunun göstergesi olmuştur. Örneğin Dede Korkut hikayelerinde uruz asılırsa ağaç da kuruyacak, nesil ve devlet de yok olacaktır. Göktürklerde ise ayrı bir kutsiyet taşıyan ağaç Ergenekon destanında 400 yıl kaldıkları kapalı yurdun meyveli ağaçları aziz hatıra olarak işlenmiş, Kıpçaklar ve Uygurlar'da ise çocukların mukaddes ağaç kovuklarında dünyaya getirilip yaşatılması, Türkler'de ağaca karşı ayrı bir sevginin gelişmesine sebep teşkil etmiştir. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında Osman Gazi'nin rüyasına giren çınar ağacı Osmanlı Devleti'nin sembolü olmuştur. Ağaç sevgisi Yunus'un, Pir Sultan Abdal'ın ve daha birçok şairin şiirlerinde görülmüştür. Hatta yaş kesen baş keser ve bunun gibi birçok atalar sözüyle, İslam inancının ağaca verdiği sevgiyle de bütünleşerek, kelime hazinemizde hep işlene gelmiştir. Hikayelerde ve Türk kültüründe önemli bir yer tutan bir diğer konu da at sevgisidir. Şimdi bu kültün işlendiği bir soylama örneğiyle, Programımıza devam edelim. Açık açık meydana benzer senin alıncığın iki ışığa benzer senin gözciğizin ipeğe ibrişime benzer senin yeleceğin iki ikiz kardeşe benzer senin kulacığın eri muradına erdirir senin arkacığın at demem sana kardeşlerim sen kardeşimden üstün, başıma iş geldi yoldaşlarım, sen yoldaşımdan üstün. Sosyal hayatı sürdürmede önemli bir vasıta olan ve savaşlarda zafer yolunda uzakları yakın eden ata, Türkler ayrı bir sevgiyle bağlanmışlardır. Hatta Hakanların ve Osmanlı'daki bütün padişahların, adı ve namıyla ünlenmiş atları vardır. Atların yeri geldikçe savaşlarda birer kahraman gibi vazife alışı, Türk İslam kültürünün yansıdığı her dönemde görülür. Buna benzer tarihte kahraman gibi görülmüş atlarıyla anılan meşhur şahsiyetler çoktur. Bilge Kağan'ın Alp Salçı, Köroğlu'nun Kır Atı gibi, Fatih'in, Kanuni'nin ve diğer padişahlarında tarihe isimleriyle ve ünleriyle geçen atları vardır. Hikayelerde ve destanlarda bir dost, bir arkadaş olarak özel bir sevgiyle bağlanılan hayvan sadece atla sınırlı değildir sevgili dinleyenler. Bir o kadar kutsal değer atfedilmiş olan bir diğer hayvansa totem devri yaşayan Türklerin ongunu görülmüş olan bozkurttur. Kutlu ve uğurlu görülmüş bu hayvan yol göstericiliği ve sadakatiyle önem kazanmış, orduların önünde yürüyen kumandan gibi görülmüştür. Adına destanlar söylenmiş. Eski devirlerde yer yer milletinin sembolü gibi ün kazanmıştır. Şimdi anlatılanlara örnek oluşturacak bir bölüm dinleyelim. Dedem Korkut geldi, kopuz çaldığı şadlık eğledi. Ataya çabuk ozan dili çevik olur deyip boy boyladı, soy soyladı ve sonra Kazan Han'ın önüne bir su çıktı. Suyla söyleşti. Bakalım neler söyleşti. Çanam çanam kayalardan çıkan su. Koca koca ağaç gemileri oynatan su. Hasan ile Hüseyin'in hasreti su. Bağ ve Bosta'nın ziyneti su. Ayşe ile Fatma'nın bakışı su. Şahbaz atların içtiği su develerin gelip geçtiği su. Ak koyunların gelip çevresinde yattığı su. Yurdumun haberini bilir misin söyle bana. Karabaşın kurban olsun suyum sana dedi. Su nasıl haber versin? Sudan geçti gitti. Yolda bir kurtla karşılaştı. Kurt yüzü kutsaldır. Kazan, kurtla bir haberleşeyim dedi. Görelim hanım ne haberleşti. Karanlık akşam olunca günü doğan, kara koç atları görünce kişneten, kızıl develer görünce bağırıştıran... Çakmaklıca çobanları gece gece koşturan, ordumun haberini bilir misin söyle bana, karabaşım kurban olsun kurdum sana dedi. Türklerde her zaman kutsal ve mübarek görülen unsurlardan biri de su olmuştur. Su nasıl ki hayat kaynağı görülmüşse susuzluk da felaket ve ümitsizlik hadisesi olarak kabul edilmiştir. Su sevgisi de bu yüzden Dede Korkut hikayelerinde ayrıca Türk destanlarında su yaratılışın önemli mukaddeslerinden biri olarak kabul edilmiştir. Bu düşünce kelime hazinemize ayrı bir değer olarak yansımıştır. Bir kişi birine su ikram ettiğinde su gibi aziz ol duası o günden bugüne bir nezaket unsuru olarak söylene gelmiştir. de Korkut hikayelerinde ve eski Türklerde kadının yeri sosyal hayatta da üstün ve muhterem bir mevkideydi. Çünkü yaratılış destanında Tanrı'ya insanları ve dünyayı yaratması için ilham veren Ak Ana bir kadındı. Oğuz'un annesi Ay Kağan da böyle mukaddes bir kadındı. Gene Oğuz Kağan'ın ilk karısı Işık'tan, ikinci karısı da ağaçtan doğmuş mukaddes kadınlardır. Özellikle ihtiyarlamış, kocamış bilge durumuna erişmiş, sözü dinlenip öğüde alınması gereken kadınlar olmuş. Hatta eski devlet yönetimlerinde Kağan sefere gittiğinde obanın idaresini ve mührünü eşine bırakırmış. Bütün fermanların başında Hakan ile Hatun buyurur ki ibaresi vardır. Salur Kazan hikayesinde olduğu gibi Kazan Bey oğlu Uruz Bey'in esir olması hikayesinde kadın yiğit bir savaşçı rolündedir. Şimdi bu hikayeden bir bölüm dinleyelim. Han Kazan burada soylamış. Görelim hanım ne soylamış. Oğul, oğul, ey oğul! Karşı yatan kara dağımın yükseği oğul. Güçlü belimin kuvveti canım oğul. Kararmış gözlerimin aydını oğul. Ağlamaklığım gökteyken yere indi. Ulu divanım kurulmadı. Seni bilen beyoğulları... ...ak çıkardı, kara giydi. İhtiyar anan kanlı göz yaşı döktü. Kazan alatından yere indi. Akıp giden arı sudan abdest aldı. Ak alnını yere koydu. İki rekat namaz kıldı, ağladı. Kadir Tanrı'dan hacet diledi. Yüzün yere sürdü. Bir zaman sonra... Düşmana at sürdü, kılıç vurdu. Kâfiri yenem dedi, yenemedi. Görelim şimdi yaradan neyler. Meğer hanım Uruz anası, boyu uzun burla hatun oğlancığını andı, yerinde duramaz oldu. Kırk ince beli kız oğlanıyla kara aygırını çektirdi. Hemen bindi, kara kılıcını kuşandı. Başımın tacı kazan gelmedi diye kazanın izini izledi gitti. Gele gele kazana yakın geldi. Kazan helalini tanımadı. Han kızının kazan üzerine geldi, söyledi. Görelim ne söyledi. Kara aygırın dizginini bana çek yiğit. Dik tutup yüzüme bak yiğit. Altındaki kara aygırı bana ver yiğit. Elindeki sivri mızrağını, yanındaki gök polat kılıcını bana ver yiğit dedi. Kalkıp yerden doğrulan kazan. At üstünde eğlenmeyip koşturan kazan. Han kızı helalini tanımayan gözün olmuş. Bunu almışsın. Sana ne olmuş? Çal kılıcını. Yetiştim kazan. Kadının bu rolü Bamsı berek hikayesinde ise evlenmek isteyen bir yiğidin kadın tarafından eş seçimi şöyle tasvir edilir. Ben banu çiçeğinin dadısıyım. Gel şimdi seninle ava çıkalım. Eğer senin atın benim atımı geçerse onun atını da geçersin. Bir de seninle o ok katalım. Beni geçersen onu da geçersin. Sonra seninle güreşelim. Beni yenersen, onu da yenersin. Dedi. Beyrek burada söylediği görelim ne söyledi. Bu kıza yenilecek olursam, bütün oğuz içinde başıma kakarlar, yüzüme vururlar. Dedi. arasındaki kültür bağlarını koparmamak ve kültürün devamlılığını sağlamak için gerek halk hikayelerini gerekse mitolojik anlatıları her bakımdan değerlendirmek ve yarının ümitlerini atalarının inanışlarıyla duygulandırmak her faziletten üstün bir milli eğitim vazifesidir. Çünkü bu gibi sözlü ve yazılı eserler her zaman manevi birliği koruyucu ögelerden olmuştur. Kültürümüzün estetik değerlerini ve kendimizi daha iyi anlamak ve tanımak istiyorsak 12 hikayeden oluşmuş Dede Korkut hikayelerinin tamamını okumamız ümidiyle hoşçakalın.